Emeklilere verilen promosyonun haram mı yoksa helal mi olduğunu merak ediyorum demiş Elazığ'dan Necip Bey. Bir de buna mukabil benzer bir soru. Bekar kızına bu promosyonu verebilir mi demiş hocam. Evlilik çağında herhalde kızı da. Her ikisinin ne cevaplarsak iyi olur inşallah. Gerek memurlara verilen, gerekse emeklilere verilen promosyonlar ya faiz şüphesi taşıdığında veya kazançlarının yüzde 50'den çoğunluğunun haram olan kurumlar tarafından verildiği için biz bunu din işleri yüksek kurul olarak caiz görmüyoruz. Ben de aynı kanattayım. O zaman bu promosyona alan emekli veya memur durumuna bakacak. Durumu İslam'ın kabul ettiği normal şartlarda ise bunu kesinlikle yemek sizin nafakası üzerine vacip olmayan bir kişiye verecek. Yani bir fakire verecek. Eğer kendisi de çok fakir ve borçlu ise, borçlu, borç batağında batıyor, evi kira, yüzlerce borç var, her gün birileri gelip istiyorsa, o zaman kendisi de fakirlerden bir fakirdir. Dolayısıyla fakirlerden bir fakir olduğundan dolayı bunu ne yapabilir? Alıp kullanabilir. Ama nafakası kendisine düşen, nafakası yani yemesi, içmesi, giymesi ve barınması üzerine vacip olan bir kişiye bunu veremez. Bu kimdir? Kızıdır, evladıdır. Kişi haram olan bir şeyi, caiz o kullanımı caiz olmayan bir şeyi evlatları gibi, <gülüyor> ana babası gibi, nafakası kendisine yükümlü olan. Nafakayla üç şeyi kastediyoruz. Yine diyorum. Yeme, içme, barınma ve giyim. Bunlar o kişiye vacipse bu paraları onlara ne yapamaz? Veremez. Ya fakir olan insanlara verir, dağıtır.